Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür Açık Radyo 4.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız... ...Argun ve ben Gürhan Ertür... ...birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu... ...212-343-4040... ...elektronik posta adresimiz... ...acikradyo.com.tr acik Altın Saatler programlarının... ...ses kayıtlarını... ...Açık Radyo'nun internet adresinde... ...acikradyo.com.tr... ...adresinde... ...podcast bölümünde dinleyebilir... ...arzu ettiğiniz takdirde... ...kopyalayabilirsiniz... Bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz mikrofonlarımızdan. Efendim Karaman Ermenek'te kömür madeninde 13 vatandaşımız hala mahsur ve e, şu ana kadar 18 oluşlamadı. değil miydi? 18 pardon. 18. Kurtulun ee, oldu diye sevinme, yani sevinelim mi diye sordum. Ben. Evet. 13 deyince on, birkaç yanlış, kişi çıktı acaba? Evet, 18. Bugün programımızın başında bu konu üzerinde biraz konuşacağız. Saat dörtte de Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nedret Durukan Hanım'a bağlanacağız. Evet, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayram günü gene bir araya toplandık. Bir eksikle tam kadroyuz bugün. Evet. Argun sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Yani er, e, Elvan'a da getirseydik herhalde dördümüz. Birlikte... Selamlar seni. Evet, buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Karaman Ermenek'te e, bir e, kömür madeninde e, şu anda 18 işçi vatandaşımız mahsur durumda. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da saatler geçtikçe ümitsizlik de artıyor. kaçınılmaz olarak Tabii biz en son Soma üzerinde durmuştuk. Gerçi her ay İş Güvenliği Meclisi tarafından yayınlanan işçi ölümlerine ilişkin bilgileri aktarıyor idik. Bugün de bu konuyu programımızın ilk konusu olarak ele alacağız. Evet hocam nedir tespitleriniz ne diyorsunuz? Vallahi her şey çok, çok üzülüyorum evet. yani e, e, Cumhuriyetin 91 yılında e, bir yandan onun coşkusuyla kutlamak isterken bu acı olay e, meydana geldi e, yani iki olayı birlikte bakınca neredeyiz neleri başardık çok şeyler başardık Evet Cumhuriyet başta başına büyük bir eser ve bütün e, engellere rağmen ayakta. Ama Cumhuriyet'in 91. yılında, 20, 21. yüzyılın başlarında böyle iptidai ilkel bir e, e, üretim mekanizmasının getirdiği bir dramla karşı karşıyayız. Gerçekten yani e, çok üzgünüm e, dünden beri e, sadece televizyonda, radyolarda bunları takip ediyoruz. Yeni bir şey yok maalesef. Yani e, bir açıdan üzülüyoruz ama bir, bir şaşırdığımız bir nokta falan yok. Tekniğe... Daha doğrusu bilime demek istemiyorum çok alışkanız ben herce bilimsel çalışmıyoruz falan bilime o kadar da ayaklar altına alman lüzum yok ya yani. bu basit bir teknik olay Tabii. mühendislik olayı Tabii. inşaatta olduğu gibi inşaat kazalarında da aynı şeyi yapıyoruz her alanda mühendisliğin basit kurallarına uymadan üretim yaptığımız için bunu 21. yüzyılın başlarında modern bir devlet mekanizması içinde doğru dürüst bir kontrol düzenine oturtmadan yaptığımız için olan zavallı yerin yüzlerce metre altında çalışmak durumunda olan bir yerde boğaz dokluğuna çalışmakta olan insancıklarımıza oluyor. Yani bu belli ki uzmanları dünden beri dinliyoruz. Ee, aslında çok öngörülebilir bir kaza ee, yani e, kömür madenciliğinde böyle birbirini takip eden e, yakın lokasyonlardaki e, maden işletmelerinin e, zaten e, gündeminde olması gereken bir konu. Yani 2000'li yılların başında şu anda çalışılan e, ocağın üst kotlarında bir e, işletme açılmış. ...faaliyetini bitirmiş... ...şimdi e, işletme... ...bu kazanın olduğu işletme... ...onun altında... ...yeni galeriler açarken... ...bu olay oluyor... ...yani yeni bir üretim sahası açmak üzere... ...teşebbüs ederlerken... ...yani... E, ...birkaç uzmanı... ...dinledik... E, ...dün akşamdan beri televizyonda, radyoda... ...onlar e, gayet... ...açık ve basit... ...olarak görüyorlar meseleyi. Bu bilinmeyen bir şey değil. Eğer bir... E, ...üretime başlayacaksanız... ...bir ocakta... ...ondan önce bir projesini yapmanız lazım. Projenin yapılmasında da ilk... E, ...şey mevcut durum nedir? Yani bunun... Efendim, zemin nasıl zemin bir zemin? Nedir, geometrisi nedir? Daha önceki... ...komşusunda ne, ne yapılmıştır? Geçmişi nedir bu ocağın vesaire? Bunların bilinmemesi... ...filen diye bir şey yok... Anlaşılan o ki bu e, doğru düz planları da yok yani daha önce çalışıp terk edilmiş olan e, Ocak kısmının yani biraz önce ocağı haritası yok evet yani biraz önce e, arabada gelirken... E, dinlediğim radyodan dinlediğim bir uzman çok doğru olarak söylüyordu yani bir kere bu haritaların olması lazım ama bugün bu haritalar bir şekilde hani olmasa kaybolsa vesaire bile bugün Yeni bir işe başlarken modern teknikler var, jevofizik yöntemler var. Şimdi jevofizik yöntemlerle veya sondaj yaparak ama özellikle jevofizik yöntemler benim bilebildiğim kadarıyla o kadar gelişti ki son e, diyelim çeyrek yüzyıl boyunca yer altındaki bütün kabiteler, boşluklar, mağaralar, şunlar bunlar hepsi yukarıdan e, şey yapılabiliyor, e, tespit edilebiliyor. E böyle bir böyle bir çaba gösterilmediği belli umursamaz bir biçimde vatandaşı oraya gönderiyorsunuz yerini 370 metre altına bu ne biçim sorumsuzluk yani efendim bu o, haritaların olmadığını bu madene ruhsat veren maden işleri genel müdürlüğü de herhalde bilmiyor nasıl ruhsat veriyorlar o da bir ayrı sorun. Kafamızdaki sorun, yani benim öğrenebildiğim, anlayabildiğim konu gayet basit bir konu bu. Yani affedersiniz hep söyleriz ama pisi pisine bu insanları ölüme göndermiş. Hocam hiç e, kurtulmuş olma ihtimalleri var mı diye düşünmeye çalışıyorum. Şimdi anladığım kadarıyla ocağa su basmış. Bu, bu ki gaz patlaması değil, veya tabii, çökme tabii. değil de. Çökme ise de suyun önündeki bir bölümün baraj yapardık diyor birisi anlatırken. ...televizyonu... ...barajın çökmesi sonucu... ...büyük miktarda su gelmiş... ...şimdi zeminin altında su olduğu bilinen bir gerçektir... Evet, ...değil mi? Tamam. Dünyanın her yerinde... Kesinlikle. ...zeminin altında... ...miktarı farklı da olsa nehirler... ...hatta okyanuslar var deniyor... ...toprağın yani altında... ...yüzlerce de. metreden bahsediyoruz... ...10 evet. <gülüyor> evet, yani, e, metrelik bir kuyudan evet. bahsetmiyoruz... Evet. <gülüyor> ...ama bunu tespit etmek de mümkün... ...jeofizik yöntemler... Evet. Evet. ...sondajla... ...yani bunları tespit etmeden... Nasıl bir binanın temellerine karar veremiyorsanız, herhalde bir madende de değil mi hocam? Bunda yani çok, orada çok debisi doğru bir yüksek da. bir su var. Dolayısıyla mesela oradan belli bir emniyet payı kadar uzakta kalmamız lazım filan diye. İşte madenciler topuk diyorlar yani bir bir topuk. bir topuk kalınlığı olması lazımmış. Ee, evet. Çünkü altına iniyor yani. Suyun altında. Şeyin yani daha önce çalışan ocağın altında evet. bir kotta. da. Evet. Ve Şimdi, yeraltı su seviyesinin de altında. Tabii altında. 350 metri. Evet. Yani, yani. O, o su orada olduğu muhakkak oradan galeri açmaya çalışıyorlar bunlar. Anladığım evet. kadarıyla, ben öğrenebildiğim kadarıyla. Ee, ama e, tabii plan program olmadığında bunlar yani o diyelim topuk dedikleri o şeyi inceltiyorlar orayı deliyorlar yani resmen aslında. Yani tabii su geliyor. Yani bu risk alınacak bir risk değildir hocam. Bu yani. bilgi eksikliği gibi görünüyor insana. Yani ya bir şey olmaz, devam edelim diyemez. Ne işveren, ne ona izin veren idareler değil mi? Bu bilgi eksikliğini boş vermek gibi geliyor. Yani. İşte umursamaz, Kulak umursamazlık, bir şey olmaz. Bu, yani bu denetim yapan kurum ve... Kimse, kamunun görevlileri orada çok ciddi bir sorumluluk yatmıyor mu burada? Herhalde yatıyor. Şimdi bir başka taraftan baktığımız zaman aslında e, işin e, daha da temelde olduğunu görüyoruz. Şimdi e, en son bu madenlerle ilgili e, torba yasada hükümler çıktıktan sonra e, buranın sahipleri burayı hemen kapatıyorlar. Evet. Ve faaliyete son veriyorlar. Neden? 8 saatten 6 saate evet. düştü. Yani bu maliyetleri yükselten bir etken. Evet. Şimdi o kadar körü körüne bir durumla karşı karşıyayız ki işçiler bir müddet sonra gidiyorlar. Bu konuda iki şey var. Yani biz 40 gün iş bıraktık diyorlar. Başka işçiler de diyorlar ki madeni kapattı, kapattı ve onun sonucunda aradan bir müddetleştikten sonra biz gittik yeni bir anlaşma yaptık. Yemek ve servis haricinde bir anlaşma yaptık. Yani o kadar düşük maliyetlerden bahsediyoruz ki zaten Türkiye'de kömürün ne kadar verimsiz olduğu bilinen bir hadise. Evet, evet. Yani e, kömürden elde edilecek enerjinin de çok düşük olduğu çok bilinen bir hadise. E, ve e, açıkça görünen şu ki e, bir yandan devletin kömüre ödediği ücret çok düşük. Bir yandan devlet bir kanun çıkartıyor. Soma'dan hareketle ve orada maliyeti yükseltici bir e, sonuç getiriyor. Bunun sonucunda sahipler üretimden vazgeçiyorlar. Ocağı kapatmaya kalkıyorlar. İşçilerin başka bir geçim olanağı olmadığı için taviz vermeleri isteniyor. E, taviz vermeleri isteniyor. Bu taviz veriliyor. Şimdi Zaten e, iki gündür ee, televizyonlarda ve radyolarda konuşan uzmanların hepsinin e, önemli üzerinde durduğu nokta getirilen her önlem elbette ki bir maliyet konusudur. Ve bu maliyet karşılanmadığı zamanda bunların hiçbiri yapılmaz. Yani evet. neresinden tutsanız... E, ...dökülen bir durumla karşı karşıya... Yani, ...yani şöyle diyelim... ...bu işin aslında fizibilitesi yok anlaşılan... Yani evet. ...ekonomik fizibilitesi yok... Evet. E, ...fizibil hale getirebilmek için tek şey... ...çünkü emek gücüne bağlı... ...bu kol gücüne bağlı... İşçi, ...işçinin şeyini düşürmek... ...yani işçinin... ...maliyetini, e, düşürmek. maliyetini evet. düşürmek... ...hem ona az para vermek hem de çalışma koşullarını işte... Evet. ...olabildiğince... Evet. E, ...ihmal ederek yani geliştirmeyerek... ...çalışma emniyet tedbirlerini... ...almayarak vesaire işçiye dayanmak, zavallı işçi de e, bir tepkisel yasa bu yani yasalar bizde doğru dürüst şey değildi. Soma olduğu için yasa çıkıyor. Yoksa evet, kimsenin yok, arkada evet. gelmez. Tabii. Efendim asansör kazası oldu bilmem, yine, yine şimdi yasa çalışmaları falan yapıyorlar çıkardılar galiba değil mi? Bilmiyorum yani, yani komik şeyler. Komisyonda komisyonda Hayır. devam ediyor pardon. Evet yani bunlar tepkisel şeyler. Bir işi çözmeye falan kimsenin niyeti yok galiba. Evet. Yani buna üzülerek söylüyorum. He. Yani çünkü kamuoyunun tepkisinden çekindikleri Zevahiri için... Zevahiri kurtarma e, sevahir, hocam başka e, bir şey torba yok. torbaya, yasa, yasa torbaya yasayı da biliyorsunuz istismar ettiler. Başka şeyleri evet. içine sokmak için evet. beklettiler vesaire. Yani aslında pek iyi niyetli olduklarını Dur, falan bir şey temin. değil yani. Evet. Yani Sonuç olarak bu işe hakikaten Türkiye'de sizin e, bunu bu konuyu ortaya atmanız çok önemli. Yani bu iş fizibil değil. Bu işin ekonomik fizibilitesi yok. Zavallı şeyleri e, işçileri sömürüyor. Devlet sömürüyor. Yani aslında devlet sömürmeye aracılık ediyor. Hatta önderlik evet. ediyor. Evet. Yani bu, kuralları o belirliyor. E, o, o belirliyor. Herhalde bunun fiyatı da belli bir arz talep dengesi içinde bir belli bir fiyatı var. <gülüyor> fiyat belli ki düşük. Evet. Yani ama. Belki tabii daha önce de konuşuldu daha modern yöntemlerle çalışılsa maliyet düşürülür mü düşürülmez mi ne olur o tarafını bilmiyorum. Hocam bilmiyor. çok açık Uz, bir şey var aslında. Değil. Onlar da konuşuldu evet. ama. Çok evet. açık bir şey var yani Türkiye'deki e, mevcut e, büyüme stratejileri, kalkınma politikalarının çok net bir ürünü bu. Yani evet. Evet. E, kömürü e, hızla çıkartacağız, çok düşük maliyetle çıkartacağız, işte gelişmiş ülkelerin seviyesine, Ulaşmanın yolu ve çaresi, çaresi budur. Zaten o fıtrat açıklamaları falan da esas itibariyle buradan geliyor. Yani başka bir şey değil. Dün, i̇şte o örnek olarak da 18. yüzyıl ve 19. Evet, yüzyıl. Yani evet. 19. yüzyıl Türkiyesini mi yaşamak istiyoruz? Evet. Dilema burada yani. Evet, kabul edilebilir. Evet. Dün siyendede bahsediliyordu ekonomi editörü Zencan dedi ki, yani geçtiğimiz dönemde bilmiyorum son birkaç yıl belki. ...en hızlı artan kömür... ...üretimi en hızlı artan ülkelerinden biri... ...Türkiye'miş. Türkiye, Dolayısıyla bir e, hızlandırıcı... E, ...bir talep, bir şeyler... ...olduğu aşikar. Somada tartışıldı. Bunların... ...hocam 1200 liraymış maaşları. Evet. 8 saat, 10 saat... ...neyse çalışmanın karşılığı 8 saat belki. Fakat eğer bir gün... ...gelmezlik ederlerse... ...fazla mesai olan 200 lirayı alamıyorlar... ...filan gibidir. İşte bu evet. 6 saate indirilerek... Falan ...biraz arttırılmaya mı çalışıldı... ...bir şeyler var... ...yani bu maliyetleri etkiledi... ...başka ocaklarında kapandığını falan duyuyoruz... Ee, ...genelde böyle... ...tam çözüm olmayan... ...böyle yarım çözüm... ...yarım bilgi, yarım uzman... Evet. ...çok zedeliyor yani bu... ...her şey zedeliyor... ...insanların da hayatlarını ortaya koymalarına yol açıyor... ...merak ettiğim şu var hocam... ...şimdi su dolmuş tünellere... ...tünellere su dolunca... ...galerilere en alt kotları doldurdu diyelim... Yukarı doğru meyilli bir cebe filan sığınmış olmaları ihtimali var mı? Ne kadar su yükseldi filan hiç bilmiyorum ama. Sekiz işçi öyle kurtuluyor. Yani e, aşağıdaki... E, yani e, bir hava içiler, cebi kalsa filan bir yerde evet, orada sığınmış olsalar. Aşağıdaki işçiler uyarıyorlar. Sakın buraya gelmeyin diyorlar. Onun üzerine sekiz işçi yukarıda bir ayrı yani bir galeriye girecek. Onlar kaçıyorlar. Yani, evet. Onlar uzaktalarmış. Onlar yani e, içeride mahsur kalanlar şimdi kendilerini yani kurtaranları uyarmışlar umut da o değil mi yani bu suyu dışarı pompalama gayretinin altında yatan herhalde belki o. bir hava Ama cebinin yani içinde ne kadar su olduğunu bilmiyorlar ol. ne kadar suyun kaynağının oksijen din, yani kalır mı çok e, 11 bin ton sudan şey radyoda hı? yine e, dinledim yani e, bir saat bir buçuk saat önce Amerika'da benzer bir kaza olmuş epey bir zaman önce. Orada insanlar kurtulmuş yani. yani hmm. Uzun bir zaman kalmışlar ee, şeyde yani. E, öyle çok kısa sürede değil ama tabii e, adam Sürine... arkadaş, e, yani uzman diyordu ki bunun koşullarını bilmiyoruz. Oradaki evet. şey belli. Adamların nereye sığınacakları da belli vesaire. Burada, planları bile yoksa kokları yok yani, belli etkinli. değilse nasıl olacak değil mi? Yani belli değil maalesef. İnşallah öyle bir şey vardır da insanlar Halen sağdırlar evet. kurtarılırlar. Ama bilinmiyor yani. Bu, bu da çok acı maalesef bilinmiyor. Evet bu. Evet. O, Remzi Ülker hocamız rahmetli. O zemin suyuyla şaka olmaz diye binalar Yok. için tabii, çok tabii, sık tabii, uyarırdı tabii, bizi. Tabii. Bu istinat duvarlarındaki barbakanların rolünü anlatırdı. Evet, yani. evet. Arkasına su biriktirmeyin derdi. Şeyde de Mersin'de de bir istinat duvarı çöktü. Tabii. Muhtemelen öyle bir sebeple. Şişti arkası. Tabii tabii. Ve o yük 12 mi 13 mi araba böyle yanmazsa olmuş. Kalın bir istinat duvarı. Pat diye yani, yatmış. Yani yani. 11 bin ton sudan bahsediyoruz yani. Onun kuvvetini onun evet, evet. önünde durabilecek engeli hesaplamak o kadar zor ki baraj baraj yapmanız lazım. İşte yani. baraj... Bu su değil yani. Bu aslında yani. kömür tozları Karışmış vesaire. Tabii. Ya, yoğunluğu falan yani. öyle ifade ediliyor. Yüksek bir sıvı. Bir dalga çindirmişler. Evet, Duydunuz tabi, mu dalgıs, bilmiyorum. Görüş evet. mesafesi 1 metre. Dolayısıyla hiç etkili olamamış. Yani, Onu zaten gelmiş. bir başka uzman da söyledi. Yani madenci bir maden mühendisi e, uzman söyledi. Yok zaten burada Mümkün da, dalgıcın, dalgıcın, dalgıcın şey iyi niyetle getirilmiş herhalde evet, diyorlar ama yani evet. dalgıcın yapacağı bir şey yok. Yapacağı bir şey yok. Yani. Yani. Ha, durumu anlamaya çalışıyorlardır. Evet, evet, yani, evet. Herhalde şu anda e, suyun seviyesi filan bellidir. Nereden başit nereye çıktığı ne kadar boş Ayrıca hocam, bu suyu boşaltıyorsunuz Gıran, ama bir yandan da su geliyor olabilir. Tabii, bu olabilir yer altında tabii. bir nehir olabilir orada. Bilmiyorsunuz yani. ki kaynağını bilmiyorsunuz. Yani bakan e, göl da söyledi. Olabilir yani. <gülüyor> bakan da söyledi açıkçası kaynağı bilinmiyor. Yani evet. Nereden geliyor? Evet. Şimdi bu e, somayı hatırlamakta fayda var. Somayla yapılan e, araştırmaların sonucunda tarıma e, çok uygun arazilerin bu madencilik nedeniyle kaybedildiği belirlenmişti. Ve o nedenle de orada çalışan yani Soma'da çalışanların madenlerde çalışmak dışında e, yeni bir olanağa kavuşturulması dışında bir çözümün olmadığı belirtilmişti. Şimdi çok benzer bir durumun e, Karaman Ermenek'teki e, kömür madenlerinde de olduğu belirtiliyor. Piram yani, bu zeytinlikleri söküp evet. e, kömür arama falan şey de bunun bir parçası, parçası değil mi? Tabii tabii. Yani oradaki dengeler nasıl kuruluyor, bu kararlar nasıl veriliyor? Yani bir de paydaşların ya, katkısı yani ne diyor? Soma için şöyle bir şey de ifade edilmişti. Şimdi yanılmıyorsam Soma 90 bin nüfusu falan bir e, o civarda bir şey galiba. Yani deniyordu ki e, hatırlıyorum. 90 bin nüfuza geçecek kadar orada tarama, tarım aralesi yok aslında. Yani tarım hmm. var ama yani 10 bin kişiye kadar mesela geçecek. Evet. Ama orada kömür var diye, Türkiye'nin her yerine insanlar geliyor. Çünkü Hı. Türkiye'de işsizlik var, problem burada. Evet. Türkiye'de büyük işsizlik var. O, o düşük ücretlere, o kötü koşullarda razı e, çalışmaya razı <gülüyor> on binlerce insan var. Yani problem burada. E, bunu, bu, bu tarafı sosyal e, dengesizlik tarafı bu, bu olaylarla ortaya çıkıyor. Üzücü doğru hocam. Evet. evet. Soma'nın 2014 nüfusu 102 bin. <gülüyor> evet, 90 bin. Evet. evet. <gülüyor> yani <gülüyor> e, Karam, Karaman'ı ve e, spesifik olarak Ermeni'yi bilmiyorum tabii. Yani orada e, ne kadar e, Soma hani bilinen bir yerdir eskiden beri. Karaman tarım bölgesidir. Böyle biliriz ama, ama yani belki tabii. dağlık tepelik bir yere benziyor evet. Bu evet. taraflardan. Evet. evet. Ee, şimdi e, saat 4'te Nedret Hanım'a da bağlanıp ondan da detayları evet. alırız. Ama o arada bir on dakika kadar diğer konularımızın üstünde de duralım hocam. Evet. Ve dörtten itibaren de Nedret Hanım'la konuşuruz. Evet, sizin gündeminizde ne var bugünkü programa ilişkin olarak? Ee, tabii konuştuğumuz konu önemli konu. Benim Bizim gündemimiz sakin. Evet. Yani <gülüyor> deprem... Oluyor. Ara sıra sağda solda. Ufak tefek depremler e, beklendiği üzere oluyor. Yeni bir şeyi de ee, e, bitirdik. Aslında geçen haftada e, konunun üzerinde durmuştuk. ikinci Avrupa Deprem evet, Mühendisliği onlar, on, ve onu, onu Kismoloji arladım. Konferansı'na evet, ilişkin evet, evet, bilgileri de vermiştik. Evet, evet. Ama onun bir devamı olacak değil mi hocam? Ne oldu? Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya başladı herhalde bütün sunumlar. Sunumların bir kısmı basılmıştı. Şimdi artık onlar kitap halinde basılmıyor. İşte elektronik kitap olarak basılıyor. Bir kısmı da basılmamıştı. Onlar şu, şu anda Hazırlanıyor. Mesela ben kendi sunumumu verememiştim ilk partide. Evet. Şimdi bitirmek üzereyim. Siz herkesin sunumunu incelerken <gülüyor> <gülüyor> ve seçimleri yaparken evet. diye ee, Ona vakit bulamadınız onu herhalde. Onu şimdi böyle şey open access diyorlar. Herkes çok güzel oluyor. Güzel yani yani. İnternetten şimdi böyle para ver veya kitabı al falan yok yani. Siz, siz para veriyorsunuz. Yani evet. konferans organizasyonu para veriyor. Sanıyorum bu için 20 bin euro verildi yani. Basit bir şey. Yayınlansın diye. Evet. Yani. Yayınlansın mı, şey olsun diye. Google'a yani. girince bulunabilecek. Tabii tabii. tabii tabii tabii. Yani çok güzel bir şey. Yani bu yeni bir şey. Bu e, bilgi artık şey e, daha serbestçe erişilebilir. Hatta bedava erişilebilir bir hale gi geliyor giderek. Benim problemim şu hocam Google'da e, bir milyon tane şey çıkıyor mesela. Hmm. Hangisi Yandınız yani. Hangisinden Hangisi, başlayacaksınız? Çok büyük Öne çıkanlar galiba çok tıklananlarmış veya para verenlermiş falan. Olabilir tabii, tabii tabii. Bir de ben çok şeyden rahatsız olduğum taraf şu. Tarih yazmıyor. O kısa özetler var ya Google'u hmm. tıkladığı zaman açılan Ya kardeşim 2010'u mu konuşuyoruz? 1997'deki <gülüyor> bir belgeyi mi konuşuyoruz? Şunu göster de Allah'ın yani, sağlığı yani. ben tarih sırasına koyayım mesela. En sonuncuyu okumak istiyorum diyelim. O bir problem. Bunlar, bunlar bir problem. Her Her zaman zaman. problem. Neyse bu evet. da ilerliyor belki bu da olur. Evet. Deprem yönetmeliği çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Yoğun bir biçimde devam ediyor son zamanlarda yani işte bir eşgüdüm komitesi oluşturduk. Ben de zamanımın büyük kısmını son zamanlarda ona vermeye zorunda kaldım. Bakalım yani işte 2015'te toparlamamız lazım ama kesin bir şeyde vermekten çekiniyoruz. Çünkü çok büyük bir iş yani çok kapsamlı. 14 tane komisyon var. Peki hocam olarak. Lokmanlara bölüp böyle yani yüksek yapılar fışkırıyor hala. Ellerinde ya bir yönetmelik işte. yok. İyi niyete kalmış gibi bir garip bir durum karşısındayız. <gülüyor> yapı e, denetimle e, yap, gündeminiz değil mi hocam? Ya, yapı denetimden ziyade biz şimdi daha önceki Konuşmalarımıza da burada defaatle söylemişimdir. Bu, bu bağımsız kontrol mekanizması İngilizce hmm, peer review dediğimiz özellikle bu özelliğe olan yüksek Yapalım. yapılar gibi işte deprem izolasyonu gibi vesaire hakikaten biraz ileri teknolojiyi ilgilendiren hmm. konularda ciddi bir değerlendirme hatta bana kontrol demiyorum yani basit denetimle karşılaşmasın diye e. bağımsız değerlendirme ismini taktık. Yani öyle bir Fark, fark olduğunu göstermek için. Bu konu uluslararası bir imkanlarda olabilecek mi gerekiyorsa? O da olabilir ama yani biz bunu Türkiye'de yani bu işin bürokratik tarafını kanuni tarafını halledebilsek Hı. bütün problem orada. Şimdi e, biz taslaklarımızı da yazıyoruz yani işte bu böyle bir şey olacakmış gibi ama yani Hı. böyle bir mekanizma kurulacak bir çünkü bu peer review meselesi yani Diyelim yüksek bina tasarımı söz konusu olduğunda böyle e, tasarım bittikten sonra fren değil tasarım başlarken devreye giren her adımını adım adım e, kontrol eden ve icabında bunu yönlendiren yani çok kısa bir açsanız evet. şu pirümi meselesini ilk defa evet. tartışılan gibi olabilir ha, belki evet. mesela bunu kim yapar? Proje büroları yapar. Ha, e, şimdi şöyle Başka efendim. bir proje bürosunun projesini bir ...güvenilir olduğunu düşündüğünüz... Evet. ...yetkinliği tescilli evet. mi? Tabii tabii. tabii. Bunlar... O zaman ne olacak? Professional engineer... ...damgasınız. Yani, Siz yetkinlik... Şükürler. ...meselesine de yani bağlanacaksınız. Bunun, bunun, tabii çeşitli mekanizmaları var. Yani Avrupa'da... Amerika, ya o tabii, benim ben... rakibim demez mi? Yani? Hayır Amerika'da demezler. Hatta e, Amerika, Amerika Amerika'da Amerika'dan Amerika'da şöyle yaparlar yani. <gülüyor> hakikaten rakibi olan firmaya verirler yani. Evet. Onlar da didik didik ederler ki evet. yanlışını bulsun rakibinin diye. E, hayat kolay değil yani. Evet. Hatta bu ekstrem bir şey bu örnek ama bu hakikaten olan bir olaydır. Yani bizim burada istediğimiz şu. Efendim bir yüksek bina yapıyorsunuz bugün yüksek binalar 200 metre 300 metre gidiyor yani evet. ve taşıyıcı sistemleri çok komplike hale geliyor bunlar. Bunların, bunların Böyle basit yöntemlerle. Kompozit yapılar ee, var yani, şimdi. Her şey var efendim. Yani bu çok gelişiyor ve durdurulacak bir gelişme de değil. Bütün dünya için böyle. Evet. böyle. Türkiye'de gelişmekte olan bir ülke olarak, inşaatla gelişen bir ülke olarak. E, <gülüyor> Ömrümüz geçti bu laflarla. Evet. Ee, bu, bunun için de yani e, dünyada şu anda en çok yüksek yapı yapılan Avrupa'da özellikle birinci ülkeyiz Avrupa'da yani. Dünyada değilse bile. Şimdi bunun yani bu bir kere proje içinin tabii ehil olması lazım. Ben proje tarafına bakıyorum. Uygulaması ayrı. Bir de bunu değerlendirecek dediğim gibi. Projeyi projenin, değerlendirecek. Projenin başlangıcından itibaren devrede olacak. Her adımda icabında. Çünkü bakın bunlar yönetmeliklerin normal yönetmeliklerin dışına çıkıyor. Hatta biz yüksek bina yönetmeliği yazıyoruz ama onun içinde bazı şeyleri şunu dememiz lazım, buna işte bu Peer Review Kurulu ya bağımsız değerlendirme kurulu karar verecektir. Onun yetkisine bırakılabilecek konular var. Anladın mı? Çünkü Çok her şeyi e, kurala bağlama kalkarsanız bu sefer projeninendi kolunu bağlıyorsunuz. Yani bu enteresan bir şey. Evet. E, hatta bazı görüşler var şöyle yani Amerika'da diyorlar ki yüksek bina için yönetmelik yazılmaz. Yani yanlış yazmak. Çünkü elini kolunu bağlarsın şeyin. İnovasyona açık bir şey bunda. Çok farklı farklı şeyler. Sürekli gelişen teknolojileri uygulamanız söz konusu. Şimdi biz o kadar şey yapamıyoruz tabii. Yani o kadar liberal olmak kalkarsanız Türkiye'de mümkün değil. Bu kötüye kullanılıyor. Bir yönetmelik yazıyoruz. Ama tabii her dediğim gibi bunun ciddi bir ekip tarafından bu, bu, bu bir kişi olmayabiliyor. Amerika'da yapılan şey şöyle, genellikle uzmanlar var, diyelim bir üst düzey mühendis, bir piyasa deneyimi olan bir öğretim üyesi, sadece öğretim üyesi değil yani, hakikaten o işin mühendisliğini bilen, e, çeşitli alanlarda bir geoteknikçi olabilir, bir deprem mühendisi, bir beton harmeci. bunlar prensip bakımından kontrol ediyorlar. Ama onun arkasında bir, bir firmada satır satır, Tek tek demirine varıncaya kadar satır satır kontrol ediyor Hı -hı. bütün çizimleri. Yani paralel yürüyen bir sistem. Evet. evet. Burada e, evet. bir ara verelim bir ha, müzik ha. parçası dinleyelim. Ondan sonra hemen Nedret Hanıma bağlanacağız. Evet. evet. Evet Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programı Nuray Aydınoğlu hocamız Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Şimdi telefon hattımızda Sayın Nedret Durukan var. Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Nedret Hanım merhabalar. Merhaba efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Ee, Nuray hocamız ve e, Argun Yum'la birlikteyiz. E, Karaman Ermenek'te kömür madeninde hala 18 işçi vatandaşımızın e, kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. E, sanıyorum e, İstanbul Maden e, Mühendisleri Odası'ndan da arkadaşlar e, bölgeye gittiler. Siz de Herhalde bölgeyle sürekli irtibat halindesiniz. Ee, öncelikle bilgi ve değerlendirmelerinizi almak istiyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, herkese sabır diliyorum, metanet diliyorum. Öncelikle çok ağır bir vakayla daha karşı karşıyayız. Ee, şöyle bir düzeltme yapayım. Bizler İstanbul Şube olarak gitmedik. Biz bölgeleri şubeler arasında ayrımlaşarak e, bağlıyoruz şubelerimizde şehirleri ve merkezimiz orada oluyor. Genellikle kazalarda merkezimiz yani genel başkanımız ve merkez yönetim kurulu üyelerimiz bölgede oluyor. Bu sefer de öyle oldu. Ermeni'ye gittiler. E, bugün Ankara'ya döndüler. Onlarla sürekli irtibattayız. Bu irtibatlar dahilinde sizlerin de basından izlediği gibi. 18 emekçi maalesef e, aşağıda e, ben çok umut olduğunu düşünmüyorum ama e, dileyelim hep birlikte mucize bir kez olsun olsun diyelim. E, orada eski bir imalattan kaynaklı olduğunu e, eski imalattaki emniyet payının kazılmak istenmesi oradaki kömürün alınarak oradaki emniyet payının zayıflatıldığını ve bu nedenle oradaki suyun e, bu ocağa dolduğunu düşünmekteyiz. E, genel kanı bu yönde. E, ne diyebilirim yani bunlara iş kazası demiyorum diyemiyoruz. Kazayı hepten tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü bunların hepsinin bir karşılığı var. Öncesinde e, tedbirlerin alınması gerekirdi, emniyetli çalışma koşulları olmalıydı vesaire vesaire. E, siz ne öğrenmek isterseniz ben yanıtlayayım. Bunun dışında. Evet, ben bir şey sorabilir miyim, e, Nevzat? Buyurun efendim. E, herhalde bu bir mühendislik e, eksikliği büyük ölçüde gibi geliyor. Bu tür Şimdi kaç kişinin çalıştığı e, bir ocak olduğunu bilmiyorum ama yani tam kapasite itibariyle herhalde önemli bir üretim merkezi. Burada bir örneğin bir e, devamlı çalışan bir maden mühendisi var mıdır? Bunun planlaması yapılmış mıdır? Anladığım kadarıyla yani basından öğrendiğimiz kadarıyla galiba yeni bir e, ocak açılıyor. Yani yeni bir e, o, o münasebetle aşağı iniyorlarmış eski ocağın altına iniyorlarmış. Evet burada mühendislik bağlamında olması gerektiği halde olmayan bir şey var mıdır yoksa bu iş mühendisliğe gerek e, duyulmayan bir iş midir? Şimdi bu iş mühendisliğe gerek duyulmaması mümkün değil. Bilim ve teknolojiyle çözülecek meselelerdir. Ancak Türkiye'de dün akşam dinliyorum mesela bir e, arkadaş diyor ki İşçiler eğitilseydi olmazdı veya mühendis şöyle yapsaydı olmazdı. Şu şöyle, Bu iş bir sistem meselesi. Evet. Bir kere bu konuda hepimiz mutabık olup üzerimize düşenleri yapmalıyız. Şayet bu ülkede gerektiği gibi bir denetim sistemi olmuş olsa, yaptırımlar doğru uygulanmış olsa, gerekli yerlerde, gerekli yetkililer cenaze kaldırmak için değil, Ocakları denetlemek için, çalışma koşullarını görmek için orada olsalar biz buralara gelmeyiz. Bir kere bir ocak e, üretime başlamadan önce olası her şey e, sondajlarla, araştırmalarla tespit edilir. Daha sonra bir proje yapılır ve çalışma bu proje kapsamında ilerletilir. Bunların sorumlusu kimdir? Maden İşleri Genel Müdürlüğü'dür. Yeraltı kaynaklarımız. Devletin uhtesindedir devlet adına da enerji Bakanlığına bağlı maden işleri genel müdürlüğü bu projeleri e, alır onaylar ve sürekliliğini denetler. Yani bu ocağın da bu ocağında bir projesinin olması gerekir ve bunun bu e, maden işleri genel müdürlüğü tarafından da onaylanmış olması gerekir. Bilinmiş olması gerekir ve bu projeye göre çalışma yapılması gerekir. Bakın Soma'da da yaşadık aynı şeyleri. Projeye uygun devam etmezseniz, üretim hedefinize uygun proje yapıp bu projeyi yürürlüğe koymazsanız... ...buradan sapmalar yaşandığında makina, teçhizat, riskler, her şey değişecektir. Bu değişimlere uygun olarak yeni bir planlamaya ihtiyacınız vardır. Buradaki durumda, yani bizim çok sıkça gördüğümüz şey... ...bir avuç kömür için insanların ölümü. Bir avuç kömürden ne kastediyorum bir avuç daha fazla çıkarmak daha fazla tamah etmek adına emniyet payı olarak bırakılan cevheri de almaya çalışıyorlar bu daha önce e, başka yerlerde de mesela yangınlı ocaklar Soma bölgesinde yangınlı ocaklar var biliyorsunuz kömürün doğasında olan bir şey ona uygun çalışma yöntemleri var mesela e, bu Soma faciasından daha önce de o bölgede yangınlar duyduk değil mi? Evet. İnsanlar yanarak öldü. Birer ikişer öldü ama öldü. Yani çok büyük felaketler o şeylerde oluşmamıştı. Bizler ne yazık ki o kadar kanıksamaya başladık ki olayları. Çok büyük sayılar, çok büyük ölümler olmadıkça da neredeyse ilgilenmeye başladık konuyla. Türkiye'nin madenciliği de diğer sektörleri de büyük risk altında biz bunu yıllarda söylüyoruz, raporlar yayınlıyoruz, gerekli yerlere yolluyoruz. Ne yazık ki söylediğimiz şeyler birer birer önümüze geliyor, yaşanıyor. Biz kehanetle yapmıyoruz bunu. Bize öğretilen bilimle, teknolojiyle, mühendisliğimizle yapıyoruz. Orada da gerçek bir mühendislik hizmeti tam anlamıyla, teçhizatla, donanımla yapılıyor olsa... Buna imkan tanınıyor olsa, denetleniyor olsa bunlarla karşılaşılmaz. Yani su felaketi çok sık yaşanan bir şey olmadığı için e, insanlar bu sürpriz gibi davrandı. Ama Hayır, madencilikte su geliri sürpriz değildir. Hemen hemen tüm madenlerde bir su geliri vardır ve bunun tedbirleri vardır. Evet. O anlamda bizim için sürpriz bir olay değil. Bu gene dediğim gibi... Taşeronlaşmanın biliyorsunuz, Rödevansla Taykay'nin verdiği yerler buralar gene, gene aynı şey çıkıyor karşımıza. Özelleştirme, Taşeron, daha fazla kazanç, işte maliyeti düşürmek vesaire vesaire. Yani sorun tümüyle bir sistem sorunu. Burada tek tek küçük küçük şeyleri sorgulamamızın e, elbet her şeyi sorgulayacağız. Buradaki sorunlar ortaya dökülecek ki. Sonuca varabilelim ama sistemi ana bakış açınızı değiştirmediğimiz sürece yeni somalar olacak demiştik. Şimdi de yeni ermenekler olacak demek durumundayız bu bakış açısını değiştirmedikçe. Nedir Hanım ben, bir küçük soru da ben sorayım. Şimdi burada anlaşma deyince yani e, oranın e, yöneticisinin yüklenicisinin işvereninin sorumluluğu ortadan kalkıyor anlamına mıdır? Bu? Yani, Hayır. Hayır. Taşeron cahil biri midir yani o da e, emniyet e, zonuna girmemesi Altı gerektiğini tırtın. bilmez mi? Projeyi değiştiremeyeceğini bilmez mi? Bilmek zorunda orada taşeron işverendir sonuçta oradaki işi yapandır sorumludur. Taşerona ocağı veren yani ruhsal sahibi TKI'dir sorumludur. TKI ruhsatı e, veren projeleri denetleyen MİGEM'dir, sorumludur. Yani bunların hiçbiri birinden daha sorumlu değildir. Sanki biz böyle e, olayı Migen kanunlar, hukuk filan bağlamına getirdiğimizde e, işverenin hiçbir günahı yokmuş, mağdur olmuş haline falan dönüşüyor değil. İşveren de birinci derecede sorumludur. Çünkü kanun çok açıktır, iş güvenliği tedbirlerini Almakla, uygulamakla yükümlüdür. Evet, bu e, ocaklarda herhalde e, çalışma yapılırken, proje yapılırken bir risk değerlendirmesi de e, mutlaka yapılmak mutlaka, zorunda mutlaka, e, kalıyor. Mutlaka. Şöyle, sen buyurun. Buyurun siz e, ona bir yorum yani, yapacaksınız. E, e, bu madenlerde iş güvenliği, işçi sağlığı, iş güvenliği, iş emniyeti... Ee, belki de ilk olarak Türkiye'de madenlerde vardır zaten. Bizim için bu yasa şu bu yeni değil. Çünkü madencilikte böyle bir birim hep vardı. Riski yüksek bir alan. Evet. O anlamda. E, bakın TK'nin, TTK'nın talisiye ekipleri vardır ve çok e, deneyimli arkadaşlardır bunlar. Konuyu iyi bilirler, güvenlik birimleri vardır. Biz o e, donanımlı, tecrübeli insanlardan bu ocakları işletmeyi e, taşerona doğru yönelttik. Oradaki tecrübeyi hiçe saydık. Bunlar çok anlamlı doneler diye düşünüyorum. Bu taşeron da aynı denetim mekanizmalarına tabi olması gerekmez mi? Yani burada taşeronlaşma benim algımda biraz böyle sihirli bir kelime haline gelmeye başladı. Yani taşeron taşeronda bir işverendir. Sözleşmesi vardır. O sözleşmeyle yükümlülükleri vardır. Mühendis çalıştıracaksa çalıştırmak zorundadır. O mühendis kardeşim durun ne yapıyorsunuz? Emniyet zonuna girdik. Böyle büyük miktarda su böyle ıı, sızıntı suyu değil herhalde bir... Göçmen bir şey oldu herhalde orada. Büyük miktarda Şimdi su orada, da oldu. Tabii eski imalatta biriken sudur. Eski imalatlar, terk edilmiş imalatlar gaz ve su açısından riskli bölgelerdir. Yüksektir evet. su geliri de, gaz birikimi de. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir kere e, kanun, tabii bu torba yasalarla bunların hepsini e, değiştiriyoruz biz ama madencilik, bütünlük arz eden bir iş kolu diye biz devamlı söylüyoruz. Yani bir mutfak işletmeye evet. e, ya da bir market işletmeye benzemiyor. Bir kısmını bölüp alamazsınız. Hazırlık işini taşerona verdim, şunu şuna verdim gibi bir şey yapamazsınız. Bunlar birbirinden bağımsız kılınabilecek işler değil. Anladım, Hazırlık evet. işinde de galeri sürülür. Evet. E, aynı emniyet tedbirleri gerekir. E, bir taraftan da yasa diyordu ki asıl işini taşerona veremez. Asıl iş nedir? Üretim. E biz görüyoruz ki... ...çeşitli adlar altında... ...cevher yani. üretimini... Yani. ...devlet elindeki ruhsatların... ...cevher üretimini taşerona veriyor. Ne Hanım... ...geçen haftaydı galiba gazetelerde... ...şöyle bir haber okuduk... Bu ...Kozlu'daki bir facia uzantısında... ...8 sene önce mi... E, ...Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne... ...kadar zannediyorum... ...uzanan bir sorumluluk zinciri kurulmuş... ...mahkeme tarafından... E, ...gözünüze çarpmış olabilir... Yani neticede... Mi? Kozlu mu Dursun Bey'dekini mi diyorsun? Ben diyor. yeri karıştırmış olabilirim. Bir yani bir hafta on gün ya önce evet, çıktı. Evet, yani neticede evet, sorumluluk, bahsedin, evet. sorumluluk e, zinciri kuruluyor. Ve o e, görevleri layıkıyla yapmamış olan e, görevlerin e, üstüne gidiliyor. Herhalde ceza alıyorlar ciddi manada. E, bunlar sonuçta insan hayatıyla ödenen hatalar oluyor değil mi efendim? Ee, ...bunların hiç... E, ...acaba yeterince... ...gündeme mi getirilmiyor yani takip edilmiyor... ...duygusunu da almadım... ...yoksa o bir tesadüf mü bilmiyorum... ...yani bu kadar müeydesi olan... Üst, e, ...kanunu olan bir mevzuda... ...nasıl bu kadar laçkalık olabiliyor... ...ne dersiniz? Ya, oluyor yani öyle bir olay... ...münferit olarak olmuşsa... ...çünkü e, hakikaten... ...işverenler de işte bu taksirdi... Evet. taksirle ölüme ölümüne sebebiyetti. Şuydu buydu kanunun bir sürü kaçamak noktaları e, var. var. <gülüyor> Onlara sokuyorlar bunları. E, ama e, iş oradaki bakın Soma'da da maden mühendislerini e, sorumlu yani yönetici kademeleri tamam olabilir ama oradaki e, yetkisi kısıtlanan, çalışma <gülüyor> koşullarını kendinin belirleyemediği maden mühendisi hem öldüler hem içeride Hem de sorumlular. Evet. Tabii, yani bu hem mağdur hem suçlu, üstelik de yetkisiz kılınıyorlar. Bunlar son kademedeki arkadaşlarımız. Bunları biraz yukarılarda aramamız gerekiyor. Oda. Odalar, doğru, tabii, Odaları da bu konuda kısıtlamak, ellerini kollarını budamak. Maalesef, maalesef biz konuştuğumuz için sürekli suçluyuz. Doğruları evet. söylemekten dolayı sürekli suçluyuz. Sesimizi duyurmamamız için her şey yapılıyor. Ciddi baskılar altındayız. Buna rağmen işte sağ olun sizler gibi duyarlı insanların sayesinde biraz olsun insanlarla buluşup sesimizi duyurabiliyoruz. Anladım. Bizler meslek örgütüyüz. Bizler biliyoruz bilimi, teknolojiyi. Onun için bizlerden faydalanılması gerekirken susturulmaya çalışıyoruz. Nedret Hanım size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun. İyi günler diliyoruz efendim. Çok İyi teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında Nedret Durukan'a Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı telefonla bağlandık. Ve Karaman'daki maden ocağı ile ilgili, kömür ocağı ile ilgili bilgileri aldık. Ee, çok kısa bir özet yapmak gerekirse, e, iş, işçi Sağlığı Meclisi e, son açıklamasında 29 Ekim itibariyle, yani bugün itibariyle e, bu yıl madenlerde en az 354 işçi vatandaşımızın e, yaşamlarını yitirdiğini ...belirtiyor. 2014. Evet, 2014. 2014. 2014... Onay. Ee, ...dokuzuncu ay sonu itibariyle ise e, toplam 1414 işçi. Ee, bu rekorları evet. kırıyor. Evet. Bu konuda. Ee, ve e, bir şey yaparsak... Yani daha çok olmaması tesadüftür. Evet. Evet. Bu maden işçilerinin ölüm nedenleri ise e, bir işçi düşme nedeniyle 29 işçi ezilme ve göçük nedeniyle patlama ve e, yanma elektrik e, çarpması 2 e, işçi, trafik e, servis kazası olarak 7 işçi, nesne çarpması düşmesi 4 işçi, e, zehirlenme boğulma 304 işçi ağırlıklı olarak so, soma, yani bu soma tabii ki. Tabii, evet, evet. Tabii. Ee, diğer nedenlerle 7 e, işçi vatandaşımız yaşamını e, yitirdi. 2014 yılında bugüne e, kadar e, ve e, tabii ki şu anda 18 e, işçi vatandaşımızın e, durumu ise e, belli değil. E, umarız bir mucize gerçekleşir. Yani ve madenler ve inşaat herhalde bunların öncelikli olarak ıı, şeyin evet. ağırlığını evet. oluşturuyor. Ağırlığın bu evet. iki alanda hala çok ıı, geri durumdayız. Çok insan. Evet, ee, bu 1414 işçi'nin Eylül sonu itibariyle e, inşaat e, yol iş kolunda 49 işçi, tarım orman iş kolunda 28 e, işçi, e, pardon bunlar. E, Eylül ayının rakamları e, şeyin ise e, şu anda elimde yok. E, Yılın bütünüyle. Evet, Yılın evet. bütününe ilişkin bilgi elimde yok. Evet, yani e, arda, arda arkası kesilmiyor bu tür kazaların e, biliyorsunuz daha çok yeni bu torunlar İnşaat Mecidiye Köy e, inşaatının e, hemen yanında bir işçi vatandaşımız da. E, gene e, bir kazaya kurban taşıran evet yani iş sahibi evet düşüp evet. öldü evet. evet dün Adana'da birisi gene düştü evet. 15. kattan şeye tutunmuş gır tutulmuş tutunmuş yani ince tutunmuş ama evet. gücü yetmemiş düşüp ölmüş ee, yani torunlarda da o kişiyle sok yoluna gidip kan parası filan diye bir takım anlaşma yollarına gidiyorlar mahkeme dışı. Tabi kamu davası devam edecektir belki ama şey e, şikayetlerini geri alıyor. Vefat edenlerin, aileleri evet. vesaire yani böyle çok mutsuzluk verici ve ee, gelecek içinde hiç iyi işaretler taşımayan bir durum var. Evet. E, bir şey söyleyebilir eğer çocuk. vaktimiz tabii, varsa? Tabii. Bakın bu tür olaylarda yani meseleyi bir de şöyle bakmak gerekiyor. Geçenlerde bir e, mühendislik ortamında bu konu tartışılırken ben o şöyle e, dedim. Yani e, sorumlu arıyoruz işte. Mühendis, maden mühendisi, inşaat mühendisi işte bir, bir onun üstündeki ya bunda herkes sorumlu. Bakın böyle bir olayda belli ki maden işleri genel müdürlüğü sorumlu. E bunun başında kim var? Bir, bir genel müdür var. Onun başında bir bakan var, evet. müsteşar var mesela. Bunlar kendilerini hiç sorumlu saymıyorlar. Hiç bugüne kadar bir bakanın, bir müsteşarın bu yüzden istifa ettiğini Türkiye'de duydunuz mu? Böyle bir kültürümüz yok bizim. Yani bunu yapmazsak bunları düzeltemeyiz zaten. Bakın bu sorumluluğu duymayan insanlar ne diyorlar? Nasıl olsa unutuyor bu millet. Yani. Ondan sonra geliyor bir daha işte üç gün tartışıyor tekrar unutuyor. Kore'de filan intihar ediyorlar. Yani adam. değil mi? Biz bunu, bunu beklemiyoruz Hayır intihar etmesin ama, istifa istifa etmesinler ama şerefiyle istifa etsinler. Bakın yani, yani bu işi Tren mesela. kazası oldu değil mi? O hızlı evet. tren kazası oldu. Bir sürü insan. Ne oldu onun sonucunda? Hangi idareci şey yaptı? Evet. Bildiğim kadarıyla aynı genel müdür hala görevde. Evet. Yani yani böyle bir kültürümüz yok. Bunu bu, bunu böyle yapmadıkça çözemeyiz. Bakın evet. sorumluluk almıyor kimse. E, o zaman çözemezsiniz meseleyi. Evet. Yani birilerinin üstüne sorumluluk atarak günlük olarak problemi çözüyoruz. Evet, Soma başlı başına yeniden incelenmesi gereken bir olay. Yani hukuki süreci itibariyle de. Biliyorsunuz orada da saçma sapan bir noktaya geldi. Dün veya bugün Enerji Bakanı bölgede dolaşırken tepkiler karşısında merak etmeyiniz. Arkadaşlar, şimdi öncelikli iş, işimiz öncelikli ee, sorumluluğumuz e, mahsul durumda kalan e, işçi kardeşlerimizi e, ocaktan çıkartmaktır. Ama ondan sonra oturacağız hep beraber. E, bu işte kim e, suçlu? Bunu konuşacağız. Soma Şimdi, işçileri yürüyüş halinde şu anda. Evet. Sokmadılar şey. Evet. Ee, Karaman sınırında mı durduruldular? Evet, yani. adamlar seslerini de duyurur. Evet. Ama mesela bu e, ...bu doğru bir şey değil çünkü Soma'da bu yapılmadı. Yani Soma'da e, ne işçilere ne işçi ailelerine... konuşuldu e, Bütün e, çalışma e, gene e, Ankara'dan yürütüldü. Kanunlar hazırlandı. Evet yani e, torbalandı. torbalandı ve e, sunuldu. Uygulamaya da sokuldu. E, ve e, yani bu konuda sözün bittiği yer deyip herhalde bugünkü programı kapatmak en hayırlısı olacaktır. Evet hocam yani bilmiyorum son ekleyeceğimiz herhangi bir şey var mı? Sorumlulara duyurulur dedi hocam. Evet. Bence son laf evet. Konu sorumlularına duyurulur. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yung ve ben sizlere programı sunduk. Programa Telefonla bağlanan Medret Rukan e, Hanım'la e, bölge hakkında ve olay hakkında e, konuştuk. Madem Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.